Bölüm 41 Ana-babaya karşı gelmenin ve akraba ile ilgiyi kesmenin haramlığı Siz ey münafıklar! İş başına gelecek olursanız, yeryüzünde Fesat çıkarmak, akrabalık bağlarını parçalamak sizden umulur değil mi? Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lanetleyip, sağır yapmış ve gözlerini de kör etmiştir. 47 Muhammed 22-23 Fakat, yaratılışlarının gereği olan doğal bir anlaşmaya dayanır olmalarına rağmen, Allah'la olan bağlantılarını bozup, Allah'ın sıkı tutulmalarını emrettiği bağları kesen, Allah'ın sıkı tutulmalarına emrettiği bağları kesen, ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere gelince, işte Allah'ın laneti nedir? Öte dünyada varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır. 13- Rahat 25 Çünkü Rabbin, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya, İyilik etmenizi buyurmuştur. Eğer onlardan biri, Yahut her ikisi, Senin yanında ihtiyarlık çağına ererse, Onlara öf bile deme. Azarlama onları. Ve onlara güzel ve iyi söz söyle. İkisine karşı da, Merhamet kanatlarını indir. mütevazi ol. Ve Rabbim de. Onlar çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse, sen de onlara öylece merhamet et. 17. İsra 23-24 Hadis 338 Ebu Bekir'e Nüfey İbni Haris'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi? Diye üç defa sordu. Biz de evet ya Rasulallah dedik. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a şirk koşmak, ana-babaya karşı gelip itaatsizlik etmek buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve ''Dikkat edin, yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak.'' buyurdu. Bu sözü o kadar tekrar etti durdu ki, biz keşke sussaydı diye arzu ettik. Hadis 339 Abdullah İbni Amr İbni'l-As'tan, Allah onlardan razı olsun, bildirildiğine göre, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Büyük günahlar şunlardır Allah'a ortak koşmak ana babaya itaatsizlik etmek haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir Hadis 340 Yine Abdullah ibne Amr ibne As'tan Allah ondan razı olsun Allah onlardan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır Asap ya Rasulallah insan hiç kendi ana babasına söver mi deyince Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet bir kimse tutar birisinin babasına söver o da onun babasına söver o kişi başkasının anasına söverse o da onun anasına söver. Buhari'nin değişik bir rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın kendi ana babasına lanet etmesi büyük günahlardandır buyurdu. Asap ya Resûlallah, bir insan kendi ana-babasına nasıl lanet eder deyince, Birinin babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver. Buyurdular. Hadis 341 Ebu Muhammed, Cübeyr İbni Mut'im'dan, Allah ondan razı olsun, Rivayet edildiğine göre, Rasulullah. Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Akrabayla ilgisini kesen cennete giremez." Hadis 342. Ebu İsa Mugire ibn Şubeden, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Allah size" annelere itaatsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, üzerinde verilmesi gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri istemeyi haram kıldı ve dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve gereksiz yere mal sarf etmeyi de mekruh kılmıştır.